Allah bize şeraplı sabrı ve süllyarı ve ümreden bir lisan iftarı koyun. Avfırıb emri ile Allah. Şimdi geçen dersimizde başlamış olduğumuz İbrahim Aleyhisselam kışası ile ilgili bahsimize bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İbrahim Aleyhisselam kavminin kendisini putlara tapmaya adeta zorlayacaklarını anladığı halde o da bir risalet sahibi olarak Rabbinin risaletini tebliğ etmeye memur, bununla görevli birisi olarak onların bir taraftan zulümlerinden putlarına tapma mecburiyetinden kurtulmak isterken diğer taraftan onlara doğruyu gösterip onları hakka irşad etmesi icap ediyordu. Bunun için İbrahim Aleyhisselam geçen hafta gördüğümüz gibi kalminin bir tören vesilesiyle mabetten uzaklaşıp gitmeleri üzerine putları mabetteki putları büyükleri müstesna kırıp döküyor yerle bir ediyor. Geri dönüp mabetlerinde putlarının o halini gördükleri zaman İlahlarımıza bu işi kim yaptıysa şüphesiz o zalimlerdendir dediler. Kimin yaptığını soruşturmaya başladılar. İbrahim aleyhisselamın onlardan iyi niyetli olmayan bir surette söz ettiğinin haber alınması üzerine herkesin gözü önünde ona bir ceza vermek istediler. Tabi zalim nizamlarda önce ceza kesilir, sonra muhakeme olunur. Hatta bazı hallerde ceza infaz edilir, ondan sonra bir muhakeme olunur. Burada İbrahim Aleyhisselam'a verilecek olan ceza onlar tarafından belliydi. Onun için bir önceki ayet-i kerimede yani bugün dersimizde göreceğimiz ilk ayetten bir önceki yani 61. ayette cezasını verdiklerini görüyoruz. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas laallehum yashhedun. Bütün insanların gözleri önünde onu getirin. Olur ki onlar da bu yaptıklarımıza tanık olacaklar. Ne anlaşılıyor bu ifadeden? Durum ne olursa olsun insanlara Kendi anlayışlarına göre ibreti alem Teşkil edecek Bir ceza vermek üzerinde Düşünecekleri veya bunu kararlaştırdıkları Anlaşılıyor Ondan sonra İbrahim aleyhisselam getiriliyor Ona soruyorlar Estaizu billah Kalu e ente faalte hâze bi ya İbrahim Bizim ilahlarımıza bu işi sen mi yaptın ey İbrahim Bu soruyu sorarlarken bile aslında o kadar çelişki içindedirler ki bunun farkına bile varamıyorlar Evvela onlara ilah dedikleri halde İbrahim'in o ilahları perperişan ettiğini de görüyor ve kabul ediyorlar. Sen mi yaptın bunu diyorlar. Çünkü o ilahların birbirlerine ve kendi kendilerine bir şeyler yapmaktan aciz olduğunu da bunu görüyor ve bunu ifade etmiş oluyorlardı. Onun için o putların kendi kendilerine bunları yapmalarına imkan olmadığını kabul ettikleri için. E kendileri ise bu putlara ibadet edecek kadar saygı besledikleri için, korktukları için, çekindikleri için, kendilerinden de birisinin bunu yapmayacağını bildikleri için geriye bir ihtimal kalıyor. Ne putları yapmış ne putlara ibadet eden bizler. O halde bunu yapsa yapsa İbrahim yapmıştır. Bir de onun daha önce putları dile do diline doladığı haberi de var. Onlarca artık mesela kuvvet kazanmış oluyor. Fakat yine de sormadan edemiyorlar. Bu ilahlarımıza bu işi sen mi yaptın Ey İbrahim diyorlar. O diyor ki ala bel feale. Hayır. Aksine bu işi kebirhum hâze bu büyükleri yaptı. Onların bu büyük kutları var ya bu kutlar arasında, işte bu yaptı diyor. Fes'eluhum in kânû yaptıkûn. Eğer konuşabiliyorlarsa haydi sorun onlara, bir de onlar size cevap versinler. İbrahim Aleyhisselam'ın gerek En'am suresinde gerek burada Cenab-ı Allah'ı bu gibi muhataplara tanıtmaktan çok müstesna bir yol izlediğini görüyoruz. Cedel ilminde yani tartışma ilminde İbrahim Aleyhisselam'ın bu üslubuna tenezzül al muhatab denilir. Yani muhatabın dediğini iddiasını bir an için doğru kabul etmek. Ve bu doğruluk zemini üzere tartışmaya girişmek. Çünkü muhatabınızla ister hakiki manada gerçeğe uygun, ister uymasın. Uygun olsun ister olmasın. Bir zemin üzerinde evvela anlaşmadıkça tartışmanızı sürdürüp muhatabınıza bir şey anlatmanıza imkan yok. İşte İbrahim Aleyhisselam Enam suresinde bahsettiğimiz ayı, yıldızı, güneşi görüp bunlar benim ilahımdır demesi Muhatabın iddiasını doğru kabul etmek esasına göre yapılan bir tartışmadır. Bu da böyledir. Bir an için diyor İbrahim Aleyhisselam yani sizin doğru söylediğinizi farz edelim. Tut ki doğru söylüyorsun. Şu yıldız senin ilahın olsun. Kaybolup gitti bu gezegen veya yıldız. Ben kaybolanları sevmiyorum arkadaş dedi. Onların buna karşı verecek bir cevapları yok. Çünkü ilah dediğin nerede olursan ol seni görmeli, seni duymalı, senin vaziyetini bilmelidir bulunduğun yerde seni görmüyorsa, yaptığın işi bilmiyorsa, ona yalvarışını yakarışını duymuyorsa, bu ilah olamaz. Kaybolan bir yıldız, doğuşu veya gökte göründüğü zaman bile beni göremediği gibi Kaybolunca beni hiç göremez. Beni hiç duyamaz. Beni hiç anlayamaz. Bana hiçbir şey de yapamaz. Ne fayda verebilir, ne de zarar. Hadi bir an için yine sizin dediğinizi kabul edeyim. Doğru farz edeyim. Sizin dediğinize göre bu ay benim tanrımdı. O da kaybolup gitti. Onu da sevemiyorum. Güneş doğdu. Daha iri, daha büyük. O da aynı vaziyette, aynı akıbete uğradı. Bu şunu gösteriyor. Orada anlatılanlarla, burada anlatılanları da birleştirecek olursak, İbrahim Aleyhisselam kavminin akidesi, gök cisimlerine tapmak ve onların güçlerine ve ilahlarına inanmak suretindeydi. Yeryüzündeki putları da göklerdeki tanrıların birer sureti, birer resmi veya birer temsili idi. Suretlerine, temsillerine, heykellerine tapınmak suretiyle o gök cisimlerine ibadet ettiklerini kabul ediyorlardı İbrahim Aleyhisselam da onlara siz bunları nasıl bunları nasıl ibadet ediyorsunuz veya ki gök cisimlerine ibadet etseniz bile yeryüzünde bunları niye bu hale getiriyorsunuz bakınız yeryüzündeki ilah dediğiniz bu putlar bile birbirlerini çekemiyor veya birbirlerine zarar veremiyor Burada sizin yaptığınız ibadeti nasıl yukarıdakilere ulaştıracaklar? Çünkü bütün batıl nizamlarda batıl akidelerde bir aracı ilahlar da vardır. İnsanlar kendilerini doğrudan ilahlarına yalvaracak düzeyde göremezler. Şeytanın telkin ettiği akide insanı bu kadar alçaltır. Yıldıza tapacak kadar önce alçaltır. Ondan sonra sen yıldıza hitap edemezsin. Hitap etmek için yeryüzünde aracı putlar edinmen gerekir der. Bunu da kabul ettirir bir daha alçaltır. O kadar zelil ediyor batıl inanışı. İbrahim Aleyhisselam da onlara İçinde bulundukları bu vaziyetin ne kadar zelil ve hakir olduğunu anlatmak için hakikatleriyle onları karşı karşıya getirmek için feseluhum inkano yanquun diyor. Sorun onlara. <gülüyor> eğer konuşuyorlarsa cevap verecekler diyor. Eğer konuşabilirlerse olmaz ya. Nasıl konuşacaklar? Dolayısıyla siz de tevhap alamayacaksınız. Şimdi anlatılacak hadise ise çok ibretli. İnsanlar mutlak küfür içerisinde, şirk içerisinde olsalar bile hakikat kıvılcımını yakalayabildikleri ve hakikat kıvılcımlarının ruhlarında, kalplerinde, zihinlerinde çok açık bir şekilde çaktığı zamanlar olur. Kendisini gösterir. Kısmetli insan derhal bu anı yakalar ve onun arkasını bırakmaz. Onun arkasından hidayete ulaşır. Onun için ani hidayetler hep bu gibi hallerde olur. allah Teala kuluna tevfikini verir. Bir anda hakikati, tevhidin hakikatini keşfedecek olur ve onun arkasından gider. Netice itibariyle de tevhidi idrak eder, yetişir, elde eder. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın o müstesna tebliğ metodu davasını, risaletini anlatma metodu sayesinde ne diyor ne oldular? Hadi sorun onlara deyince onlara soracak halleri yok ki. Hangi akıllı insan mağbud bile edinmiş olsa taşa toprağa heykele hadi konuş der. Memlekette bu kadar heykel var. Bu heykelcilerin bir gün olsun bu heykellere hadi konuş bakalım ey tanrımız dediklerini gördünüz mü? Olmayacağını kendileri de biliyorlar. İşte zaten açmazları burada izahını yapamıyorlar yaptıkları için. Tek gerekçeleri atalarımızı bu vaziyette bulduk ve biz onların izinden gidiyoruz demekten ibaret. Bağilleri bir delilleri yok. Bunun da neresi delil olacak ki? Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlara böyle söyleyince فَرَجَعُوا اِلَا اَنْفُسِهِمْ İşte az önce bahsettiğimiz hakikat şimşeğinin aydınlığının parlıntısının çaktığı haller bu hallerdir. Hemen kendi kendilerine döndüler diyor. Kendilerine geldiler. Kendilerine rücu ettiler. Bir muhasebe yaptılar. Ve dediler ki فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ zallim." Muhakkak ki sizler, zalimlerin ta kendilerisiniz. Tam bu esnada, kendileri eğer yine uyanıklıklarını, kendilerine dönüşlerini, özlerine dönüşlerini muhafaza edebilip, arkasını getirebilselerdi, bir bölümü dahi iman edebilirdi. Bir bölümü de olsa iman ederdi. Ama ayet-i kerime maalesef aralarında böyle bir güzel kısmetli kimsenin bulunmadığını gösteriyor. Çünkü 65. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ Sonra başları aşağı tepe taklak edildiler. Baş aşağı döndüler. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَا اِيَمْتِكُمْ Yemin olsun sen de bunların konuşmadıklarını biliyorsundur dediler. Evet bildiğim için sizin de bunu bu bildiğiniz hakikati itiraf etmek zorunda kalmanız için bunu yapıyorum diyor İbrahim Aleyhisselam o manada. Tale işte burada tabir yerindeyse İbrahim Aleyhisselam taşı yediğine koyuyor. Ve diyor ki: "E fe ta'budun min dunillah ma la yenfa'ukum şey'en ve la yedurrukum." Sizler Allah'tan başka size hiçbir şey fayda vermeyen, zarar da vermeyen varlıklara mı ibadet ediyorsunuz? Allah'tan başka size ne bir fayda ne bir zarar. Hiçbir şekilde hiçbir şey kadar zarar ve fayda veremeyen varlıklara, eşyaya mı ibadet ediyorsunuz? Bunun mantığı yok. Arkasından İbrahim Aleyhisselam Uffillekum yuh sizlere ve limâ ta'budûne min dûnillâh ve Allah'tan başka tapındığımız bütün varlıklara. Yazıklar olsun sizlere. Siz leş gibi kokmuşsunuz. Üf o demek. Siz ve nizamınız bu ibadet haliniz, bu ibadet düzeniniz ve bu put nizamınız kokuşmuş bir nizamdır. Sizin de Nizamınızın da hayırı yok. Sizde de hayır yok. Bu batıla ibadet nizamınızda da hayır yok. Efe lâ ta'kidûn. Hiç akıl etmiyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın şu kadar asır önce Verdiği bu tevhidi mücadeleyi aynı esas ve muhtevası ile kıyamete kadar gelecek olan bütün beşeriyetin kendi dönemlerinde hakim olan diğer müşrik nizamlara karşı sürdürmesi ve devam ettirmesi gerekir. Yoksa biz vay be İbrahim Aleyhisselam'ın mantığı ne kadar kuvvetliydi. Ne kadar güzel işaretini tebliğ etti. Diyelim diye sadece bu maksatla bu kıssa anlatılmıyor. İbrahim Aleyhisselam kıyamete kadar gelecek bütün müminlere her yönüyle örnek gösterilmiş bir peygamberdir. İleride inşallah gelecek. And olsun diyor Mücadele Suresinde İbrahim'de ve onunla birlikte iman edenlerde İbrahim'de ve onunla birlikte iman edenlerde sizin için çok güzel örnekler vardır. İbrahim'in babasına senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim demesi müstesna. Çünkü o daha önce babasına vermiş olduğu bir söz dolayısıyla olmuştu diyor. O ona ait özel bir haldir diyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselatü Selam'dan başka bize ördek gösterilen sadece İbrahim Aleyhisselam ve onunla birlikte iman ederlerdir. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı davasıyla davasını tebliğ etme üslubuyla, duruşuyla çok iyi anlamamız tahliyetle etmemiz, idrak etmemiz icap ediyor. Ve özellikle onun batıl nizamlar karşısındaki bu dimdik, bu dost doğru bu tevhitten taviz vermeyen, Allah'ın dininden en ufak bir ödünü kabul etmeyen ve her zaman her anı bu müşrik düzenlerle mücadele ile geçen hayatının bizim için çok büyük bir servet olduğunu bilelim, onu örnek alalım. Ve en motive edici ifade ise unsur, maneviyatımızı yükselten unsur şu olmalıdır. Ben bütün kitap ehlinin şu anda tahrif edilmişliklerine rağmen tahrif edilmeyen bir hususları olarak İbrahim aleyhisselamın Takdir edilen yolunun yolcusuyun diyeceksiniz. Bu basit bir nimet değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunun yolcusu olmak büyük bir lütuftur. Onun gösterdiği yolda yürümek, onun verdiği mücadelenin bir benzerini vermek, onun tevhide tavizsiz bağlılığını sürdürmek, egemen olan müşrik nizama ki o yönüyle günümüze çok benziyordu. Müşrik nizama karşı dosdoğru durabilmek, dünya istikbarına Amerikası'yla, İngiliz'iyle, Haçlısıyla, Yahudisi'yle meydan okuyabilmek. Bütün ideolojileri zihninde kalbinden kovarak ...en yaramaz çöp sepetlerini atmak. İşe yaramayan... ...miadı dolmuş... ...hatta zararlı olmaya başlamış... ...tarihi geçmiş... ...zararlı gıdalar gibi ona muamele edip... ...aman bir an önce bunları... ...bu leşleri... ...bu yaramaz kokuşmuş, zehirlenmiş... ...zehir olmuş... ...vakti geçmiş... ...rejimleri bir an önce en uzaklara uzaklaştırabilmek bunu yapmaya çalışmak bu uğurda mücadele vermek İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmak demektir Aziz Allah onun için İbrahim Aleyhisselam putları ve o putperestlerin inanç nizamlarını dinlerini ve bilmeseydi onlarla bu şekilde doğru ve kararlı bir mücadele yapamazdı. O halde Müslümanlar arasında da yeteri kadar kafirlerin ideolojilerini, düşüncelerini, fikirlerini kullandıkları imkanları ve araçları bilen ve bunların ipliklerini pazara çıkartan çıkartmayı kendisine iş edinen yeteri kadar ilim ve fikir adamının da bulunması ümmet üzerinde bir farz-ı kifayedir. Yoksa kafirlerin icat ettikleri, pazarladıkları şüpheler ve tereddütler masum dimağları bile ne yapar? Zehirler ve çoluğumuzu, çocuğumuzu çok rahat bir şekilde baştan çıkartır. Ümmetin kendisini korumasının yollarından birisi de Çünkü bu bir savaştır ve savaşın tabiatı gereği neyse onun yapılması icap ediyor Bunun için ne lazım? Düşmanının gücünü, imkanlarını neye sahipse onları bildiğin takdirde Sen onlara denk veya onları bertaraf edecek güç ve silahları elde edebilirsin İdeolojileri, rejimleri, hukukları, sistemleri, ahlakları mevcut halleriyle bilmeden, tanımadan onlara karşı durmak o kadar basit değildir. Onun için tekrar ediyorum, ümmetin tamamının bunları bilmesine gerek yok. Ama ümmet içerisinde ihtiyaca cevap verecek kadar... İnsanların ilim ve fikir adamlarının bulunması, tıpkı yeteri kadar din aliminin, yeteri kadar doktorun, yeteri kadar fizikçinin bulunması, ümmet için ne kadar farz-ı ise bu işte aynen öyle bir farz-ı kifayedir. Eğer ümmet farz-ı kifayeleri ihmal ederse, bildiğiniz gibi ümmetin tamamı günahkardır. bu açıdan bakacak olursak ve Rabbimiz ihmal ettiğimiz farz-ı kifayeler dolayısıyla bizi hesaba çekecek olursa işimiz galiba zor olur. Cenab-ı Allah'ın yine rahmetine sığınıyoruz. İnşallah bu konuda kendi kendilerine ifade yerindeyse durumdan vazife çıkartarak aşağı yukarı öyle oluyor. Bu işlerle ben ümmet adına uğraşmaya çalışıyorum, uğraşabildiğim kadar yapıyorum diyenlerin o iyi niyetleri inşallah ümmete fayda verir dünyada da, ahirette de diye ümit ediyoruz. Yoksa doğrusunu isterseniz şu anda ümmetin, düşmanın hücumuna denk bir hazırlığı, bir gücü yoktur. Biz, ve a'iddu lehum mestatatum kerimesini Onlara karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapınız ayet-i kerimesini sadece top tüfek hazırlığı olarak anladık. Keşke onu da yapabilseydik. Karaborsadan alacağız, cihad edeceğiz. Kaynak üstüne kaynak israf. Zaten kaynak yok. Hiçbir şekilde ümmet bu vaziyette belini doğrultamaz zaruret halindesin, toprağın işgal edilmiş, savunma yapıyorsun, o ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Bu şartlarda bile yine yapabileceğin en güzel şey soba borusundan dahi olsa kendi füzeni kendin yapmandır. Bu budur. Kendi imkanlarıyla kendi kendine yetebilmek İşin esası budur. İlminle, fikrinle, ahlakınla o zaman başka kimselerden bir şeyler ödünç alma ihtiyacını hissetmezsin. Ve yetinebileceksin. O zaman israf da yapmazsın. Biz bugün niçin Müslümanca tüketmiyoruz günlük hayatımızda bile? İhtiyaç olmayan bir yığın şey var hayatımızda. Fakat temel ihtiyaç gibi veriyoruz. Çünkü bizlere böyle dayatılıyor. Bizlere böyle kabul ediliyor. Kabul ettiriliyor. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı bu manada fazla sözü uzatmadan tekrar toparlayacak olursak İbrahim Aleyhisselam'ı onun tevhidi tebliğ usulünü, metodunu, muhatabını ve mantığını ve tanımaya dair ayetlerin gösterdikleri işaretleri ve referansları iyi anlayıp, iyi kavrayıp tahvil etmemiz ve ona göre bir davet üslubu, yol ve yöntemi geliştirmemiz gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam, davet ve tebliğinde, risaleti ve tevhidi dile getirişinde hiçbir zaman taviz vermez bir peygamberdir. Vermesi de zaten beklenemez. Fakat o verdi, vermezdi, veremezdi. Resuldü biz verebiliriz. Değil. Dediğim gibi o da yüce Resul de bize örnek olmak üzere burada zikrediliyorlar. Davetten ödün verilmez. Tevhid yarım yamalak anlatılmaz. Karşındaki sen ona tevhid anlatırken şirkinin de olabileceğini düşünmesine vesile olacak bir tebliğ olmaz. Fakat bu en kaba en sert ifadelerle de tebliğ yapacağız anlamına gelmez. O ayrı bir konudur. İbrahim Aleyhisselam bu müstesna duruş ve tebliğinden sonra onları ne yaptırır? Dedik ya hükmünü daha önceden vermişlerdi. Kalu Kalu Harriquhu ve ansurû ilâhetakum kuntum fâ'ilîn. Dediler ki onu cayır cayır yakınız. Harriquhu çünkü mübalağa kipi. Tamam mı? Öyle yakınız Türkçe'de hafif kalır. Harriquhu ya göre ıhriqud yakınızın karşılığı. Ama burada mübalağa kipi var. Harriquhu onun için öyle cayır cayır yanan bir ateş yakın ki o da onun içerisinde o şekilde cayır cayır yansın ve böylelikle vasru alihetekur in kuntum fa'eilin kendi ilahlarınıza da böylelikle yardım ediniz. Yine çelişkiye düşüyorlar. İlahlarınıza yardım ediniz. Su kafasızlığa bakın Allah rızası için. İlahlarınıza yardım edin. Sen benim putuma sövemezsin. Yahu sen sövüyorsun. Sen sövüyorsun bu halin, onu gösteriyor. Madem ki putunda bir güç vehmediyorsun, onu ilah edinecek kadar yasalarını, tilkelerini, ilkelerini her neyse Hayatın için bir düzen alacak kadar. Hı? Yüceltiyorsun. Niye o kendisini müdafaa etmiyor? Edemiyor. Ve sen farkında olarak veya olmayarak onu mağbut ediniyorsun. Hey zavallı. İlahlarınıza yardım edin diyorlar. İn kuntum fa'ilin. Eğer bir iş yapacaksanız bunu böyle yapınız diyorlar. İşte tebliğ ve tevhid yolunda yol alanları yolun herhangi bir yerinde de bir tehlike bekler. Bu sünnetullah'tır. Sünnetullah'tır. Li yeczi's-sadiqina bi sidqihi. Allahu Davalarına samimiyetle ve sadakatle bağlı olanları o sadakatleri sebebiyle mükafatlandırmak için. Mesela burada. Yoksa Cenab-ı Allah mümin kullarının dünyada zorluklarla karşılaşmasından dolayı bir kazanç elde etmez. Bu kazanç dava adamlarının kendilerinedir. İbrahim Aleyhisselam ...canlı canlı diri diri ateşte yakılmak hükmüne mahkûm edildi. Sarsıldı mı? Hayır. Davasından taviz verdi mi? Hayır. Geri adım attım mı? Hayır. İşte dava adamı dağlar gibi davasında imanında bu şekilde dimdik sakasaklam duracak sebat gösterecektir. Böyle yaptığınız zaman Allah da zalimlerin sizin üzerinize yağdırmak istedikleri sizi içine atmak istedikleri azap ateşini güle gülistan'a çevirir. Görünüş sizin alev içerisinde olduğunuz olsa bile Hakikat böyle olmaz. Çünkü ne diyor Yüce Resul? Yemin olsun diyor şehidin duyduğu ölüm acısı bir karıncanın ısırmasından daha fazla değildir. Bir karıncanın ısırması ne kadarsa o kadar. Ama görünüşte ne? Aman ya Rabbi dayılmaz azapları görüyorsunuz. ki Kalk kelleler uçuluyor. Uçuluyor. Veya efendime söyleyeyim ilmeklerle canları alınıyor. Dar çekiliyorlar. Şu oluyor bu oluyor. Bizim gördüğümüz ile hakikatte Allah yolunda öldürülenlerin yaşadıkları ve çektikleri kesinlikle farklı şeylerdir. Birbirleriyle alakası yok. Evet İbrahim Aleyhisselam herkesin gözünde neydi? Ateşe atılmıştı. Cenab-ı Allah ne yaptı? Kulna ya naru kuni bardan ve selamana ala İbrahim. Biz ey ateş dedik. İbrahim için serin ve selamet ol ne ona rahatsızlık verecek kadar sıcak ne onu üşütecek kadar soğuk esenlik vereceksin sıcağın ve soğun öyle dengeli olacak ki İbrahim bundan hiç rahatsız olmayacak Cenab-ı Allah da emir verdi mi onun dediği gibi olur اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ an, en يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Onun emri bir şeyi murad ettiği zaman dilediği zaman ona ol demesidir o da derhal oluverir o da derhal oluverir Bu ayeti kerimenin Cenab-ı Allah'ın ateşe hitabının itikadi açıdan da önemli bir meseleyi gündeme getirdiğini görüyoruz. Kainatta hiçbir sebep kendi başına sonucu meydana getirmez. Sebebin müessiriyeti yani etkin olup sonuç doğurması Allah'ın emriyle olur. Bir sebebin sonuç doğurması için sadece Allah'ın o kanunu yaratmış olması yetmez. O kanunun faal olmasına izin vermesi de gerekir. Ateş yakar, bıçak keser, mızrak deler. Fakat Allah dilerse. Mesele bu. Ateşin yakması ilahi bir sünnettir bıçağın kesmesi ilahi bir sünnettir saplanan bir mızrağın delmesi ilahi bir sünnettir fakat bu sünnetin yürürlükte o iş için de ayrıca var olup yürürlüğe girebilmesi için Cenab-ı Allah'ın buna da ol demesi lazım ol demediği zaman ne derse o olur ne derse o olur ateş yakmazsa yakmaz İbrahim Aleyhisselam'ın bıçağı İsmail'i kesmesini istemezse kesmez. Kesmedi. Kesmedi. Siz atılan bir avuç toprağın koskoca bir ordunun gözlerinin içine içine girdiğini gördünüz mü? Böyle bir şeyi düşünebilir misiniz? Düşünemeyiz. Ama ahzab gazvesinde yani Hendek gazvesinde oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam eline aldığı bir avuç toprakla müşriklerin bulundukları tarafa onu fırlattı ve hepsinin gözleri de Gözlerine o topraktan isabet etmedik tek bir asker kalmadı. Onun Cenab-ı Allah ne diyor? Elfal suresinde Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe râdû Attığın zaman o bir avuç toprağı sen atmadın. Fakat Allah attı. Burada da ise normalde atış bir sebeptir. Fakat bu sebep ilahi yasalara göre böyle bir sonuç doğurmaya elverişli değildir. Ama Cenab-ı Allah bu sebebi alıyor, toprağı öyle bir yayıyor ki, deneyin isterseniz, alınız bir avuç toprağı, istediğiniz kadar büyük bir hızla etrafa saçınız, bakalım nereye kadar ulaştırabileceksiniz. Kaç kişiyi toplayacaksınız, kaç kişiye değecek o topraklar? Demek ki, Cenab-ı Allah'ın kainattaki olaylarda, mutlak tasarruf ve iradesi var. Haşa Allah kanun yaratır ve kanununun esiri olmaz. O kanunu da bir hikmetle yaratmıştır. Kanunlar bizim faydamız içindir aslında. Böylelikle eşyanın tabiatını biliyor ve ona göre eşyayla istifade ediyoruz. Eşyadan yararlanabiliyoruz. Bu yasalar olmasa hiçbir zaman istifade edemeyiz ki. Su bir gün kaynasa öbür gün kaynaması için buz gerekse. Mesela. Hayatımızda düzen kalmaz. Hatta kalmaz. Demir bir gün sert olsa, ertesi gün yumuşak olsa ne yapacağız? Ama cenab Allah demire o gücü daimi olarak vermiştir. Dilediği zaman da onun gücünü kaybettirir. Onun bileceği bir iştir. Ateş içinde bu böyledir, bıçak içinde bu böyle, her bir şey içinde bu böyledir. Demek ki Burada itikadi olarak üzerinde durmamız ve anlamamız gereken şey şu. Sebepler tek başına sonuçları belirlemezler. Sebeplerin sonuç verebilmesi için sebebin de Allah tarafından halk edilmesi lazım. Sonucun da Allah tarafından halk edilmesi lazım. Tıpkı sebeplerin sebep olarak takdir edilmesinin ona ait olduğu gibi olması gibi. İşte Cenab-ı Allah bu vesileyle... Ey ateş dedik diyor, İbrahim için serin ve selamet ol. Allah'ın davasına sadakatin mükafatı dünyada bile görülür. Bu bir sadakatin mükafatıdır. Bu bir samimiyetin mükafatıdır. Bu hak dava uğrunda hiçbir şeyi esirgememenin, her şeyi feda etmekte kararlı olmanın bir mükafatı. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı özellikle onun bir bakın babasıyla imtihan ediliyor, kavmiyle imtihan ediliyor, vatanıyla imtihan ediliyor, eşiyle imtihan ediliyor, çocuğuyla imtihan ediliyor. Onun için Cenab-ı Allah, ve تَلَى İbrahime رَبُّهُ bi kelimatin fe etemmehunne diyor. Hatırla o zamanı ki Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle imtihan etti. Böyle bir teskiye var mı? fe etemmehunne Bunları eksiksiz hepsini yerine getirdi. Yani bütün imtihanlarından tam puan aldı. Ne güzel bir peygamberdir. Ne kadar yüksek bir peygamber. Ne kadar yüce bir şahsiyet. Onun için Cenab-ı Allah dünyada mükafatlandırıyor. Mükafatını dünyada başlatıyoruz. Ne dedi? Ne <gülüyor> dedi? Ben seni bütün insanlığa bir imam yapıyorum dedi. Önder. Herkes senin arkanda. Ey ümmet sevinin. İmamınız İbrahim Aleyhisselam'dır. Allah tarafından tayin edilmiş bu imam. Önder. Böyle birisinin arkasında olmak ne büyük saadet. Ne büyük bahtiyarlık. cenab Allah bizleri İbrahim Aleyhisselam'ın ve O'nun gerçek mirasçısı Yüce Resul Son Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izlerinden Allah. ayırmasın inşallah. Allah. Allah. Allah. Namaz kılıp devam edelim inşallah.